Ben Ahmet Görsev. Ben Atilla Aygin'im. Ne yapacağız? Joycaz'la laflayacağız. Laflayacağız denicileri merhaba. Ee, yeni bir soluk, yeni bir program. Ee, bugün... Yine bir radyocuyu çağırdık değil mi Atilla? Evet sevgili Levent Parman bizlerle teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet çağırdığınız evet. için. Hoş geldin. Hoş bulduk. Aa bizim programın e, nasıl deniyor nesi? Konsepti mi Konsepti diyelim? diyelim. Evet. <gülüyor> İlk okuldan başlıyoruz, eğitimden değil başlıyoruz. Okulda. Senden eğitimden dinleyerek başlayalım. Ortak noktalarımız da var ayrı. Evet. İşte yani 1956 İstanbul doğumluyum bütün eğitimi İstanbul'da yaptım. Yani son okulumda İstanbul Devlet Tatbihi Güzel Sanatlar Yüksek Okulu İç Mimarlık bölümünden mezun oldum. 1981'de mezun oldum. O zamandan beri de iç mimar olarak çalışmalarıma devam ediyorum. Bu tatbiki Güzel Sanatlar şimdi Marmara Üniversitesi. Evet. Şimdi Akademi Marmara. değil yani. Yok. Güzel A Sanatlar A Akademisi Tındıkkı'daki bizimki tam Beşiktaş'ta. Beşiktaş. Akaretler Akare... Yokuşunun Karşısın. başındaki karşısındaki değil Tamam. Evet. Tabii ki. O zaman enteresan. enteresan I üç tane okul vardı. Evet. Bir de uygulamalı Uygulama. güzel sanatlar Uygulama. var. Uygulama. Doğru. Tabii ki Güzel Sanatlar Akademisi bu işin e, en iyisidir Hı. diyebilirim. Ama galiba bizim girdiğimiz zaman iç mimarlık olmayabilirdi. Hatırlamıyorum. Hı. Şimdi <gülüyor> 1980. Yani ben 75'te girmiştim. Bir bizim, Alman ekolü bir şey var. sanki Bizim bazı güzel Bowls. Bowls okuldur. Alman hocalarımız falan da Hein Rommel vardı, o gerçekten çok iyi bir eğiticiydi Yani o şekilde okuduk, tabii ki e, tatbiki güzel sanatlar olması, yani adı üstünde e, devamlı işte bize atölyemiz de vardı mesela biz bir şey çizerdik diyelim ki bir çalışma masası çizerdik. Bize hocamız derdi "Gidin bunun en önemli parçalarını atölyede yapın." Yapalım. derdi. Yani biz onları atölyede de yapardık. Efendim. O yüzden yani bir maketler yapardık işte yani sadece çizim veya işte buluş değil o buluşları bir şekilde imalatını da yapmaya Yapmak çalışırdık. Işi. Atölye dersimizde bizim ortak arkadaşımız <gülüyor> Ali Ali Fersen. Evet. Ee, Akademiye gelmeden evvel bir sene tatbikide okudu. Hmm. Bak onu bilmiyordum evet, ben. Ben de tatbiki ona gidiyordum, bazı derslere giriyordum hakikaten enteresan da onların dersleri çünkü evet. bizim akademi gibi değildi. Daha pratiğe E evet, pratik, pratik, yönelik şeyler de işler de yaptırıyorlar. Atölye çalışmaları vardı. Ben de onları severdim <gülüyor> çok. Onun için tatbikiye de benim gitmişliğim evet, yani. evet. e, e, var. misafir öğrenci. Misafir evet. öğrenci. Pek mimarlık sevgisi. Ya, var mıydı yani nereden geliyor bu? Şimdi babam da mimar. Evet oradan, oradan geldi. Ben e, tatbik güzel sanatları okuyup bitirdikten sonra aslında mimarlık eğitimi de almak istedim. Yani dedim ki ne olur bir dört sene daha vereyim bir de mimar olayım ama sonra olmadı işte araya bir takım kendim işler aldım sonra askerlik filan oldu bir daha da şey yapamadı yani o anda olursa oluyor da daha sonra, sonra biraz, biraz zor çok dönmek, zor yani mi? bir iki sene sonra filan geçtikten işte sonra işte da en verimli zamanında tutuyorlar askere olurlar. alıyorlar. evet He. en verimsiz şey için. <gülüyor> En verimsiz <gülüyor> işler için en verimli zamanı Mesela üstüne bir üniversite okuyacakken gidiyorsun Askerde nöbet tutuyorsun Evet de yani bir şekilde de Askerliği ya... nerede yaptın nöbet? <gülüyor> Askerliği Ankara'da yaptım Eti 8 aylık, çok aylık yaptım yani. Çok enteresan olmuş Şöyle enteresan derken e, işte okulu bitirdim O zaman e, askeri hemen almadılar Bir şekilde bir yığılma mı ne vardı Hatta 4 aylıklar falan çıkarttılar hmm. Biliyorsunuz evet. şeyler oldu Ondan sonra e, tam bir iş aldım, güzel bir iş aldım yani kendime, askere çağırdım Hadi gel bakalım. yani ne yapacağımı tabii şaşırdım, <gülüyor> eşim de içmiyim var aynı okuldan mezun. Neyse o devam etti falan. Ben de o sırada sekiz aylık çıkarttılar, sekiz aylık er olarak, dedim ki ona gideyim yani bir an önce döneyim işte kısa dönem yapmış olayım, öyle yaptım bir ayda izin vermişlerdi. İşte hemen bir yaz döneminde gittim Ankara'da etimestada. Yaz tatiliyle etimestada. Yani etimestada <gülüyor> 15 bin kişilik tümendi. Bir tane iç mimara ihtiyaç varmış. <gülüyor> Çok iyi. Bir tane de bendim iç mimar. Aldılar beni orada. İşte oradaki Ankara'da bir takım şeyler yaptırdılar yine kendi işte. Böyle konferans salonları falan gibi o tür şeyler. Yani onlarla uğraşıyor E o zaman güzel. Çok verimsiz de geçmemiş. Yani, yani çok bir, verimsiz bir, geçmedi. geçmedi. Evet. En korkum şu olmuştu. E, tümen istimaları yapılıyor işte arada. İşte herkes topladılar 15 bin kişi. İşte komutan geliyor, bir şey soruyor. Ben hiçbir şey bilmiyorum çünkü beni ilk günden itibaren aldılar iç mimar diye ne bir eğitime katıldı ne bir şey <gülüyor> geldi geldi geldi komutan benim bir önümdeki sıradaki bir çocuğa bir şey sordu dedim eyvah yani bana sorsaydı hiçbir cevap veremeyeceğim için çok <gülüyor> <Mesela böyle askerlik gülüyor> kalbim tık tık tık <gülüyor> atmıştı hiç Bize de sordular ben de er olarak yaptım askerliği fakat benimki paralı askerlik <gülüyor> işte 40 gün bile işte Mimar, iç mimar, akademi mezunları hepsini topladılar böyle el kalem tutanlara iş verecekler. Dağıttılar iş kalmadı. Ben dedim ki çok güzel dedim boya da yaparım dedim. <gülüyor> pimpon masasını boyadım hmm. bir ay. Gidiyor geliyor komutan evladım pimpon oynayacağız niye bitmiyor bu masa? Bir komutanım böyle çizgileri çiziyoruz. <gülüyor> <gülüyor> bir daha çiziyoruz, bir daha bandlar yapıştırıyoruz. <gülüyor> Sonunda dedi ki tamam dedi, yarım kalsın dedi. Biz böyle oynayacağız dedi ama zaten bitmişti. <gülüyor> Vallahi iyi. Güzel, ya. güzel. İyi. Evet e, ne yapalım Ahmet? Bir parçaya gidelim mi? Bir baştan? parçaya gideceğiz ama tamam. gitmeden evvel buradan bir anons yapalım. Tamam. Ee, daha o konulara da geleceğiz evet. ama bütün Lement'le radyo programı yapıyor aynı zamanda. Dolayısıyla bütün parçaları biz... Levent evet. Parman'la seçtirdik ve tabii konuk hmm. Levent. Evet Allah çok olunca... teşekkür ederim onu da e, öyle yapmanla çok sevindim. Her parçanın da bir hikayesini dinleyeceğiz Levent. Evet Levent'ten. yani hikayelerini seviyorum aslında her parçanın normalde bir hikayesi vardır herhalde işte onları bulmaya çalışıyorum biraz bulduğum kadarıyla. Çok güzel Burada <gülüyor> bir, bir parantez açıp reklam yapacağım bir de Levent'in programını mutlaka dinleyin. Teşekkürler. Plan, planın arkasındaki kim çaldı ve parçanın adı nedir haricinde o parçaların hikayeleri nelerdir? Bütün evet, program çalışıyor onları anlatıyor. Bazıları bende de vardı yazılı olarak ondan bir kere <gülüyor> almıştım. Yani evet. çok keyiflidir. Evet, en keyifli tabii, kısmı tabii. Bu, hikayeyi bilirseniz parçadan çok daha farklı hikaye alıyorsunuz. Evet yani evet. ben de öyle e, hikayesini de dinleyince hoşuma gidiyor yani enteresan çok oluyor. Güzel. Evet, ilk parça kimden geliyor? Şimdi ilk parça Sarah Vaughan ve Clifford Brown'ın Lullaby of Birdland diye bir parçası. Bu yani birlikte kaydettikleri bir parça. Bu George Shearing bunu bestelemiş. O de şöyle bahsetmiş, 1949 yılında bu Klinik diye bir caz kulübünde çalışıyormuş. Yani orada kendisi piyano çalıyormuş bir orkestra ile beraber ve bu caz kulübünün sahibi de e, demiş ki bir yine böyle bir radyo programı o zaman tabii radyo programları önemli 1940'larda falan bir radyo e, programında şey yapacağım demiş. Böyle bir e, özel bir program yapacağız. Onun içinde bir e, bu programın tanıtım müziği jingle. olsun demiş. Ha gibi. İşte öyle bir e, on demiş sana şu notaları veriyorum. Bunları şeyinle e, orkestranda kaydet demiş. George Shearing de bakmış hiç beğenmemiş e, bu parçayı demiş, bu nasıl parça demiş ve o senede Windows 49'da aslında bu klinik olan e, jazz kulübünün ismi e, Charlie Parker'ın Bird e, lakabına atıfta bulunmak üzere Birdland olarak değişmiş Yani bu çok e, meşhur Birdland kulübü de buymuş evet, aslında. He, orada güzel. çalışıyormuş, bak, orada çalışıyormuş. Hikayeyi Evet, Aynen hikayeye bak. Evet. Ondan sonra George Cheering de demiş tamam ben bunu güzel bir beste yapayım fakat Kulüp sahibi de demiş yalnız birkaç günümüz var yani <gülüyor> bir an önce beste demiş. <gülüyor> bu gitmiş devamlı beste yapmaya çalışıyor ama hiçbir beste de hoşuna gitmiyor, hiçbirisi hoşuna gitmiyor. Bir gün akşam evde yemek yerken birden bir aklına bir böyle melodi. Bir, bir melodi gelmiş hemen yemeği bırakmış koşa koşa gitmiş bir başına ve 10-15 dakikada bu besteyi bu parçayı, bu parçayı bestelemiş. Gerçekten de çok güzel beste olmuş. Evet. E, kulüp sahibi de beğenmiş, herkes de beğenmiş, adına da böyle lal by birdbent demişler. Çok da önemli bir caz standart evet, oldu. Evet çok da önemli ve bilmiyorum bu Saravon'un bu cd'si gerçekten de çok güzel yani çok evet, sevilmiş evet. bir. Hatta bizim e, Barış Selimoğlu <gülüyor> DJ Bartezi de çok sever ona yollayalım bu parçayı buradan ona da selam selam selamlarımızı Olsun. söyleyelim hakikaten e, ben de çok severim yani çok çok e, güzel bir e, versiyon diyelim. Güzel Peki. o zaman keyifli Görüşmeler. dinliyoruz Saravon ve Lullaby of Birdland <gülüyor> Always here when you sigh. Never in my wordland could there be ways to reveal in a phrase how I feel. Have you ever heard to turtle doves bill and coo when they love? That's the kind of magic music we make with our lips when we kiss. Weepy old willow He really knows how to cry That's how I'd cry on my pillow If you should tell me farewell and goodbye Lullaby of Birdland, whisper low Kiss me sweet and we'll go Flying high in Birdland, high in the sky up above All because we're in love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 because we're in love cha ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba devam ediyoruz. ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba Yanlış bilmiyorsam neredeyse 40. yıl. Doğru. Dolan, 1981'de mezun oldum. 40, belki de daha fazla evet. E, i̇ç mimarlık hikayelerini ve şirketi dinleyelim biraz. Evet e, tabii ilk başta kendi firmam olarak. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Yani okurken biz e, bir takım e, başka iç mimarların yanına girip oralarda staj yaptık. Onlarda çalıştık oralarda bir takım bilgiler edindik filan. Yani mezun olduktan sonra da bir takım piyasa bilgilerimiz bir da vardı. Ee, i̇lk başta tesadüfen bir iki tane iş aldık. Yani bir de o zamanlar 1980'lerde öyle çok iç mimar filan da yoktu yani piyasada. Yani hem yani. Hiç mimar yoktu hem de iç mimara verilecek çok iş yoktu. İşte de yoktu. yoktu. Evet, şey alacağım, doğru, i̇ş de yoktu. Doğru, ne olduğunu bilmiyorduk, tabii hiç unuttan askerde sordu komutanım bana ya dedi siz hani mimarlığı biliyorum da bu iç mimarlık hmm. nedir dedi işte biraz anlattım tamam o zaman siz, şurada bir depo gibi bir yerimiz var siz oraya gidin oraları bir tanzim edin <gülüyor> <Neydi>? dedim bana. <gülüyor> iş verdi yani pek bilinmiyor hakikaten evet. iç mimarlık falan ne oldu işte bir iki tane iş alınca kendi öyle bir firmamızı kurduk yani kendi firmamda örneğin eşim de iç mimar İkimiz birlikte bir takım işler beraber aldık. Beraber evet beraber çalıştık. Buradan ona da burada selam söyleyelim. Evet kendisiyle çok selamlarımızı yolluyoruz. Ondan sonra e, tabi bu arada bazı farklı iş kolları da ne bileyim mesela mobilyacılar falan bir takım şey hani ortaklık filan da teklif ettiler. Başka şeylerdi ama biz hiç şey yapmadık. Hep kendi işte çizim kontrol ettik. O şekilde devam ettik. Öyle öyle. Devam ettik yani bugüne kadar da öyle geldik. Aynı şeyde devam ettiniz evet, evet hiç, hiç başka bir branşa şey yapmadık. Dağılmadık evet. yani sadece yani. iç mimar olarak bugüne kadar devam ettik yani. O zaman öğrenciyken dördüncü e, sınıftaydım ben de hemen dışarıdan işler almaya başlıyorsun ufak ufak. Evet diye. Evet. Ve böyle evet. minik minik bir atölyemiz vardı akademiden üç arkadaş bizde trio design diye bir yer hmm. kurmuştuk. Hmm. Gorbun mağaza saldık. Hmm, ne güzel. Ya çok önemli bir şey Gorbun ışıl Daha biz öğrenciyiz falan. Biraz torpille aldık ama olsun aldık evet. yani. <gülüyor> ama o zamanın önemli ismiydi Gorbun evet, mağazalar. Evet, evet. Ve, mağazalar. Ve işte o, hem öğrencisin o zaman hem iş alıyorsun falan. Çok böyle yürüyüşün değişiyor oldu bir anda. <gülüyor> ya bir de şey vardı. Biz mesela okula gelirdik. Aa okula birisi bir i'den asmış. İşte iç mimar eleman aranıyor diye. Yani. O zamanlar Hani e, ne bileyim hakikaten iç mimar falan da azdı, devamı da böyle evet baya bir talep, evet, bayağı bir talep zaman, çünkü evet. evet o zamanlar mimarlar mesela mimarlık mesleği biraz daha tabi öndeydi o zaman da ama onlar da bu dekorasyon olayı falan biraz daha revaçta olmaya başlayınca yanlarına iç mimar falan almak istiyorlardı. Şimdi mimarlık da mimarlar da iç mimarlık yapıyor. E tabii, evet şu an doğru. Yaz geçişli gencilerin kafası karışırsa nedir diye. Mimar yaptığı projeye imza atabilir, bina yapabilir, iç mimarın imza atma yetkisi yok. Evet bir zamanlar şey derlerdi bizim böyle iki katlı villalara filan imza atma yetkisi çıkacak mı? Hmm. Hiç ilgilenmedim ben o konularla ama öyle bir şeyler vardı yani böyle iki katlı, çünkü bize okulda şey yaptırdılar ya öyle tek katlı filan villa dizaynları filan yaptırmışlardı ama bilmiyorum daha sonra o tür bir şey belediyeden geldim gelmedim. Şimdi iç mimarlar derneği bile var. Tabii canım. Mutlaka var, evet, o zaman evet. da tabii, vardı. Çok tamam. popüler bir şey şimdi evet, herhalde iç mimar. Peki Levent abi bir şey soracağım. Hı. Bu yani 40 yıldır bu mesleği sürdürebilmek kolay bir şey olmasa gerek. Yani bu iç mimarlık gündemi nasıl yakalıyorsunuz? Ya yani şimdi... neyi takip ediyorsunuz? Hani o çok değişiyor çünkü herhalde 40 sene öncekiyle bugün arasında dağlar kadar fark var, Design konusunda. Evet, tabi. E işte gündemi takip ediyoruz. Nasıl takip ediyoruz? İşte yabancı dergiler, yani. işte filmler, mecmualar... E, Fuarlar. Fuarlar, evet o tür şeyler. Onlarla takip ediyoruz. Bir de benim müşteri e, derim genellikle birbirini tanıyan insanlardan oldu. Yani ben hani... Ne bileyim böyle bir çok fazla reklam veya o tür bir şey vermedim. Bir yer yaptık, bir dekorasyon yaptık. O ne oldu? O dekorasyonu gören başka birisi geldi. A benim de işte evimi ya da iş yerimi yapar mısın diye. Hmm. O şekilde biz devam Referanslı ettik. Yani. biraz. Evet, o, o tür şey yaptık yani. Levent bir şey soracağım teknolojiye ne kadar ayak uydurabildin? Biz mesela TCF ile çiziyorduk. Siz de öyleydiniz. Tabii, tabii. Hala kağıt üzerine çizimler vardı. El çizimleri falan vardı. Bugün uçmuş vaziyette. Ya şöyle evet. Şimdi e... Ben hala elle çiziyorum çünkü her şeyi. Hı, doğrudur. 1990'larda bu bilgisayar olayları falan biraz daha ön plana çıktı. Ya da ben öyle gördüm diyeyim. Sonra benim yanında çalışan bir Kişi vardı. O bana dedi ki, yani tamam böyle çizim hani o zaman dediğim gibi biz elle hep çiziyoruz. Ee, dedi ki bilgisayarda da çok güzel şeyler yapılıyor dedi. İlk defa ben o zaman dün dedim. dedim Allah Allah ne olabilir filan dedi ki ben sizi bir yere götüreyim dedi gittik ondan bir onun bir tanıdığına gittik e, bürosuna duvarlarda baktım bir sürü resimler var. Setti bütün bütün bunların hepsinde de yani çizimler, çizimler. vardı abi. Biz bütün hepsini bunların bilgisayarla çizildiğini ben çok şaşırdım. Perspektifler, bir takım şeyler dedim nasıl olabilir? İşte bana o zaman kendi bilgisayarını açtı, biraz gösterdi. Aklın hemen yattı. Dedim tamam bunu ben de öğreneceğim. Evet. Yani işte o zaman işte 1991 falan da herhalde kendime bir bilgisayar aldım. Ondan sonra bana bir iki tane öğrettiği şeyler işte bir iki kitap, kitap bir şeylerle o zamanki programlar falan üç boyutlu çizmeyi işte AutoCAD'dir, AutoCAD e, yani. 3D stüdyo falan o tür şeyleri orada öğrenmeye başladım ve o günden sonra da hep öyle çizdim. Bah, evet, Hı. Yani Hı. şöyledir mesela e, tamam bizim okulumuz tatlı bir güzel sanatlar özel yetenekle alıyor insanları yani sadece üniversite puanıyla değil e, bir resim sınavından da geçiriyor Geçiyor. işte. O tür alıyor, yani o tür bir şeyimiz var, el yeteneğimiz var ama mesela diyelim ki benim eşimin el yeteneği muazzamdır, ona bir perspektifi oturur, çok güzel, güzel. ben mesela onun kadarı hiç çizemem ama o aradaki o boşluğu ya da o eksikliği ben bilgisayarla güzel. şey yaptım, o benim çok hoşuma gitti. Yani ne bileyim şimdi sen gözünü kapatıyorsun veya e, hayalini eline çok güzel yansıtıyorsun o kalemle o kafandaki düşünceyi çok güzel o kağıda döküyorsun diyelim. Ben mesela o kadar dökemiyorum. E, o eksiğimi ne yaptım? Bilgisayara e, verdim. O bilgisayar benim bütün kafamdakini <gülüyor> dökmeye başlayınca tamam dedim. Çok benim iyi. adamım bu. bu. Çok iyi evet. Ben o bilgisayarla onun için şey yaptım. Ama şunu da söyleyeyim. Şu an tabii üstü benim da herkes geçmiş durumda yani onlara ayak uydurmak çok zor şu an tamam ben de üç boyutlu bir şeyler çiziyorum ama görüyorum piyasada çizen diğer kişileri onlar tabi olağanüstü çiziyorlar ama o kadar değil ama en azından kendi kafamdakini bir müşteriye anlatabilecek gibi <gülüyor> o, o bir kadar teknolojiye şey yapabildim yani bir ucundan girebildim. Evet, bu çok büyük, büyük bir şans çünkü bizim jenerasyonda. Ben hala bir sürü mimar arkadaşım var bizim yaş grubundan. Onlar hala ellen çizim yapıyorlar. E Tabii ya. Bir sürü ayak uyduramadı. E, evet, e, doğru. doğru. Ya şimdi biz de mesela bazen ellen yaptığımız bir çizimi müşteriye filan gösterdik. Onlar da aaa elle mi çizdiniz filan ne güzel filan diyor. Onu biliyorum yani ha. o da şey. Hı? Ama şimdi tabii bir bir ellen yaptığınız çizimin her detayıyla yani çok detaylı bir şekilde ve çok gerçekçi bir çizim olduğunu düşünün. Onu ne kadar sürede yapıyorsun? Bir de bilgisayar onu bir şekilde kısaltıyor. Ya tabii hem Taka. kısaltıyor hem inanılmaz. Mes Sana alternatifler sunuyor. Onu söyleyecektim. Işte. Evet. Onun mesela kırmızı rengi de yapabiliyorsun. Bordoyu da yapabiliyorsun. Mavi olsa duvarlar nasıl olsa diyorsun. İşte bu kanepenin kumaşlı da de deri olsa nasıl bir tıklan onu yapıyorsun. Diyorsun. Yani evet. onun için tabii e, çok kullanışlı çok bir şey. Yani. Kullanışlı evet. bir şey. Bakın. O şey yok. Peki ikinci parçamız nereden gelir? İkinci gelir? parçamız evet ya benim böyle bu parçayı duyduğumda işte benim istediğim caz bu dediğim <gülüyor> bir parça. Yani demiştim ki tamam caz budur demiştim morning diye bir parça, onun da yine ufak bir hikayesi var bildiğim kadarıyla. Piyanist Bobby Timmons bestelemiş bunu. 1958'de Art Black and the Jazz Messengers diye işte çok önemli bir jazz grubunda kendisi de piyanist olarak çalıyormuş ve bir beste yapmış. Bu yaptığı orkestra e, orkestrasında ya da grup arkadaşlarından Benny e, e, şey e, saksafonist ona dinletmiş. Çok beğenmiş Benny olsun demiş ki ya demiş, çok güzel ama bak şöyle ufak tefek bir, şuralarında falan bir değişikliği yapsan daha iyi olmaz mı deyince demiş ki ya çok haklısın, biraz daha değiştirmiş ve neredeyse parçayı tamamen değiştirmiş, yepyeni bir parça yapmış. Yeniden dinletmiş Benny Goulson'a o sırada Benny yanında trompesiz Lee da varmış İkisi birden dinlemişler ve çok beğenmişler ya demişler ne kadar güzel oldu bravo falan Ama hatta demişler Kadrolar da müthiş, kadrolar tabii, tabii, müthiş tabii. Tabii. <gülüyor> Kadrolar, kadrolar demişmiş hatta demişler ki ya biz çok beğendik biz bu akşam işte biliyorsun ya çıkacağız Hı. ya demişler caz kulübünde orada çalalım, çalalım. bu parçaya bakalım ne olacak demişler ve gitmişler o parçayı burada çalmışlar ama korkunç bir e, e, tezahüratla herkes alkışlarla Alkış çılgınlar gibi alkışlamışlar çok beğenmiş herkes Bunlar da daha kendileri de çok beğenmişler demişler ki hemen biz biz bunu bir albümde çalalım hatta albümün ismini de muanem koymuşlar. Ve işte 1958'de Wengeldur stüdyolarında bir albüm kaydetmişler kimler var diye bakalım. Besteci ve piyanist Bobby Timmons, trompette Lee Morgan, tenor saksafonda Benny Golson, kontrabassda Jimmy Merit ve Davul'da da grubun lideri Art Blakey. Korkunç bir grup ve korkunç bir parça ben evet. çok severim bu parçayı. Hep Peki. birlikte o zaman dinliyoruz Monin tüylerimiz diken diken oldu hikayede Nicaz denicilere tekrar merhaba misafirimiz Levent Parman Atilla Aygin'in e, parçaları, parçaları seçmedi bugün evet <gülüyor> seçmedi bugün <gülüyor> e, biz Levent'de Levent'in programı tabii çok daha uzun soluklu e, Joy Caz'da e, Barış Selimoğlu'nun Martes'in e, organizasyonuyla yürüttüğü Joy Caz'da diye biz bir program yapıyoruz Levent Parma'nın programının ismi farklı, kendi anons etsin. Ee, evet, benim program, program old school. Old school ya, biliyoruz. <gülüyor> ee, old school kaç sene oldu? Valla zannediyorum 2013'te herhalde ya. Şimdi aslında gelirken bakacak... Dokuz sene unuttum. galiba değil mi? Zannediyorum on... 2013'te evet. başladık biz bu işe. Evet. Evet, şimdi evet. radyoya giriş nasıl oldu? Kim arkadan itti seni radyo <gülüyor> radyoya? <ya>? Giriş, evet. <gülüyor> ya, tabii Kerem Görsev'le oldu. Ee, aslında Kerem Görsev'den nasıl tanıştım onu da, <gülüyor> kısaca onu da anlatayım, Dinleyelim. bir gün e, arabayla gidiyorum, bir müşterime gidiyorum zannediyorum, böyle herhalde 1990'lar filandı, Kerem'in de ilk e, albümlerinden bir tanesi, herhalde 90'da diye hatırlıyorum ya da o sıralarda, gidiyorum, e, radyoda bir parça çaldı, yani o sırada radyoyu açtım, ben genellikle CD falan dinliyorum arabada işte ama o sırada radyoyu açtım, baktım bir parça çalıyor, çok hoşuma gitti. Allah Allah dedim yani kimindir falan ilah öğreneyim diye düşündüm, gideceğim yere de geldim, Arabayı park ettim, inemiyorum arabadan, <gülüyor> <gülüyor> müzik devam ediyor, müşteri <gülüyor> orada <gülüyor> ama ben inmiyorum falan. Ondan sonra bitti radyodaki işteydi şimdi de Kerem Görsev'in son albümünden dinlediğimiz şu parçada Allah al, Kerem Görsev de kim dedim ben hiç ilk defa duyuyorum yani daha önce duymamışım. Neyse hemen yazdım bir yere Kerem Görsev unutmayayım diye. Gittim müşteriden filan görüştükten sonra gittim dedim bu Kerem görsesini CD'sini bulayım ben gittim buldum aldım ve çok çok hoşuma gitti yani dedim Allah Allah yani kendim bilmiyorum diye çok kızdım kendime. Handzal Lips miydi ilk? Evet Handzal Lips. Lips. Evet. <gülüyor> Senin de bir parça vardır orada. <gülüyor> ee, yani Kerem de o klar, e, master kayıtlarını yapmadan evvel getirdi e, bak abi dedi böyle böyle bir şeyler var falan ben de dinledim dedim ki. Ya dedim bana bir tane blues parça yap dedim. Ben de blues çok seviyorum. Evet. Bir blues parça yap dedim. Ya dedi senle bu uğraşacağım şimdi? Dedi. Çıktı gitti. Ağrıma da gitti. Arkasından kızdım hakikaten ciddi kızdım. Ondan sonra plak çıktı, plak verdi. Ben de aldım koydum. Arabada dinliyorum ama kızgınım da yani. Dinledim dinledim. Son parçaya, bir yandan da parça isimlerine bakıyorum teker evet. teker araba kullanıyorum. Son parçaya geldim. AG Blues. <gülüyor> böyle durdum, çektim arabayı <gülüyor> kenara <gülüyor> dinledim. Böyle gözümden yaşlar akmaya başladı. <gülüyor> evet. Senden Süper. dinlemiştim bu hikayeyi. Evet. İyi oldu tekrar. Çok iyi, çok iyi. İşte ben öyle ilk defa Kerem Görse'yi tanıdım. Ondan sonra e, Kerem Görse'nin TV8'de bir caz programı vardı. Yani ondan hemen sonra onu hatırlamıyorum Ama o işte başladı ben de oraya Yazmaya başladım hatta o sorular sorardı Onlara cevapla verirdim filan CD kazandım ondan Hep iyi cevapları <gülüyor> bilirdim Ondan sonra hatta bir gün çok Enteresan bir şey oldu bir gün dedi ki Kerem görse şeyde e, Programda Televizyon evet. programında Hep dedi CD vardı. bu sefer bir kişiye Piyano vereceğim dedi oh. Dedim hemen ben de yazdım tamam Piyanoyu ben evet. kazandım filan diye yazdım Ondan sonra sordu sordu sordu dedi ki şimdi en çok bu cevapları bilenler e, içinden bir kura çekeceğim bir kişiye piyanoyu vereceğim Kura çekti kim çıktı ben çıkmadım <gülüyor> Piyanoyu da ben kazandım Çok iyi ya süper çok iyi Ondan ya. sonra artık Kerem'le biz iyice Değil ne yapamadık o da beni arkadaş olarak kabul etti sağ olsun çok Sonra güzel. işte dedi ki işte 2013'te falan ya dedi ben bir radyo kurmaya karar verdim dedi yani bu Joe Jazz evet, evet. işte Barış Selimoğlu ile beraber işte karnaval radyolarında işte kurucular. Sen de dedim illa bize gel yani işte e, müziklerimizi ayırırsın hangisi swingdir hangisi bebapttır hangisi işte orkestra müziğidir filan diye iyi dedim. Ben de gittim onları filan ayırıyorum o kendi çok müthiş bir arşiv var tabii ki o arşivini. Evet bana verdi. İşte ben de kendi arşivimden filan birazcık parçalarla öyle bir şeyler yaparken dedi ki ya sen de mutlaka bir program evet. yap burada evde. Ya Dedim ya ben işte bilmediğim bir konu yani <gülüyor> yapamam filan. Yok yaparsın, yaparsın dedi. Hatta programın isminde ben koyuyorum old school olsun dedi. O koydu benim programın ismini de. Old school olsun dedi. O şekilde başladık. Önce çok ürkek bir şekilde <gülüyor> başladım. Hakikaten işte bak demek ki 13 sene değil mi oldu? Yani ya da kaç sene dedi? 2013 dediniz 2013. Işte 10 dedik. seneye gidiyor. Evet, işte 10, sene, 10. seneye yakın. 10 seneye gidiyor. Evet. Yani 10 sene devamlılığını bunun sürekliğini de sağlamak Tabii ki. Bir şey. çok zor. Biz daha bu sene üçüncü, üçüncü sene. sezondayız. Evet. Ya Bizi... sizin programınız da çok güzel. Bir de siz Tabii benim gibi de değil devamlı konuk alıyorsunuz. O çok güzel. Ben konuk almadan devamlı şey yapıyorum, plak çalıyorum. O devam ediyor. devam ediyor. Çok Bizim güzel. işimiz bir tık zor. Hatta Barış evet. Selim oldu, söyle düşünmüştü. <gülüyor> Bizi başladığımızda programa 3-4 tane konuk alırlar. Gerisi gelmez, bulamazlar diye evet. düşünmüştü. Çünkü Bizim programın konsepti şöyle, okuduğu eğitimin e, bitirdiği okulun haricinde hobileri ve meraklarıyla başarılı Doğru. olmuş insanlar almaya çalışıyoruz. Seçim yapmak onun için zorlanıyorum. Doğru. Evet. evet. Doğru. Doğru. Doğru. evet. Ne yapalım yine bir parçaya gidelim mi? Gidelim. Ee, Levent aslında vokal çok sevmez. Evet. Sevdiği birkaç vokal vardır. <gülüyor> <gülüyor> Onları da bu akşam dinleyeceğiz galiba. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şimdi e, en sevdiğim vokallerden bir tanesi Elvis Cherylt. Gerçekten çok seviyorum. Daha doğrusu vokal sevmez derken şöyle hakikaten e, yani sadece enstrümantal müzikleri daha çok seviyorum. İşte arada sevdiklerimden bir tanesi de Elvis Cherylt'ın e, böyle parçalarını dinlemek çok hoşuma gidiyor. Bu da All the Things You Are adlı bir parça. <gülüyor> Bu da 1939'da müziklerini Jerome Kern, sözlerini de Oscar Hammerstein yazdı bir müzikalde yer almış. Müzikalin ismi de Very Warm for May isminde bir müzikal. Müzikal sahneye konmuş ama o sırada tabii Broadway'de falan çok müzikaller sahneye konuluyor. Birbirleriyle yarışıyorlar falan. Diğer müzikallerin sponsorları demişler ki biz bu müzikali baltalayalım baltalamak <gülüyor> için Kendi yazarlarına bu müzikal hakkında işte şöyle kötüdür müzikleri de kötüdür zaten şeyi de kötüdür senaryosu da kötüdür diye müthiş bir böyle kampanya yapmış ve hakikaten bu kampanyada tutmuş e, ikinci günü neredeyse bomboşmuş yani müzikal kimse gitmemiş e, şaşırmış tabii müzikalin yapımcıları falan ve normalde müzikaller bir sene falan sürüyor <gülüyor> bununki bir buçuk ayda filan kapanmak zorunda kalmış <gülüyor> fakat müzikallere tabi e, müzik e, insanlar yani müzisyenler işte e, müzik eleştirmenler filan da hep gidiyorlar bakıyorlar yeni müzikler var mı filan buraya da gitti mişler aslında ve bir bakmışlar işte bir All The Things You Are adlı parçayı çok çok Beğenmişim. beğenmişler yani demişler ki bu hakikaten çok güzel bir parça yani müzikalin başarısızlığına tam tersi olarak bu All The Things You Are çok çok başarılı bulunmuş, standartlar arasına girmiş, çok caz müzisyenleri çok beğenmişler tabi kendilerine göre yorumlamışlar caz formlarında o şekilde bir sürü şeyler yapmışlar, e, kayıtlar yapmışlar ve en güzel işte versiyonlarından bir tanesi bence de bu Elvis Charles sings the Jerome Kern songbook adlı bir albümde oradaki e, Versiyon. e, versiyonu size getirmek istedim. Harika <gülüyor> teşekkürler. Hep birlikte dinliyoruz. Dinliyoruz. Biz tekrar laf bitince. <gülüyor> Of springtime that makes the lonely winter seem long you are the breathless hush of evening that trembles on the brink of a lovely song You are the angel glow that lights a star, the dearest things I know. When all the things you are Evet sevgili laflayacağız dinleyicilerim. Sevgili Levent Parman'la söyleşimiz son devam ediyor. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yine birazcık radyo programı ile ilgili bir iki sorun var aklımda. Onları size yöneltmek tamam. istiyorum. Şimdi old school konuştuk. 10. seneye gidiyor. Genelde hep dönem parçaları daha çok çalıyorsunuz. Evet. Yani o döneme bir mutlaka bir ilgi ve sevgi var hı hı. peki cazın hani geldiği yerler hakkında ne düşünüyorsunuz bir, bir yerlere var, gidiyor mu çünkü şimdi çok ortalıkta da işte hatta kitaplar çıktı işte caz öldü mü falan gibisinden. <gülüyor> evet. ee, yani bizler de tabi o dönemin özellikle işte 40'lı yıllar 50'li yıllardaki cazı çok meraklıyız evet. caz nereye gidiyor desem sizin hı. cevabınız ne olur onu merak ediyorum Şimdi ben şöyle gireyim, yani ben hakikaten işte Kerem de beni biraz bildiği için diyeyim old school programında adını koyduğu için hakikaten ben eski müzikleri sebebim yani mesela Miles Davis işte John Coltrane, bunların da o eski devirdeki müzikleri, ondan sonrakileri beğenemiyorum yani bu benim bir hatam diyeyim ben bir türlü şey yapamadım mesela. ona kendimi adapte hmm. edemedim işte benim sevdiklerim 1940'lar, 50'ler. Red Garland mesela onun müziklerini işte Winton Kelly yani piyanist olarak Oscar Peterson şunu söyleyecektim. evet değil mi onlar benim için çok önemlidir yani bir ben onları seviyorum diyorum yenileri bilamus'te ekleyelim. Bilamus tabii o, o ayrı bir şey. Bilamus ayrı bir şey yani. Gerçekten öyle. Bunlar çok önemli benim için. Yani onları seviyorum, onları çalıyorum. Ne bileyim mesela ee, yani yeniler pek ilgilenmiyorum diyebilirim. Yani dinliyorsam da pek mesela benim için Wayne Shorter bile yeni diyebilirim yeni. yani. Urban <gülüyor> Kak'lar falan işte bana yeni gibi yeni, geliyor. Evet, doğru. Dinliyorum ama yani bir kere dinliyorum, bir kere dinliyorum sonra bir yine bakıyorum kendime işte ne yapıyorum. <gülüyor> ben hep buluyorum ben. Evet evet. Benim için o önemli diyorum. Ya yani oraya gidiyorum. Yani şey yapamadım. Yani <gülüyor> Tabii ki mutlaka e, yenilik çok önemli bir şey. E, cazda da mutlaka hiç durmadan yeni yeni e, müzisyenler çıkıyor, tabii. yeni bir takım e, yenilikler yapıyorlar diyeyim ama yani ben maalesef ona tam bir cevap <gülüyor> veremeyeceğim. Levent, yani. e, evde nasıl bir koleksiyon var? Ya evde benim çok da müthiş bir koleksiyonum yok açıkçası. Şu anda daha çok CD'lerim var. Ee, plaklarım bir ara bir ev taşınmasında kaza geçirmişti kırılmıştı birçoğu Aynen. ondan sonra da bir daha da plaha şey yapmadım yani ilgilenmedim cd'lerim var ee, onları daha çok dinliyorum ee, bir arada yine ah bir arkadaşıma bazı cd'leri <gülüyor> verdim yani bir iki tane e, şey diyeyim koli o demişti ki o zamanlar ben dedi bunları sana mp3'e çevireceğim mp3 olarak vereceğim hmm. demişti iyi demiştim ben de daha iyi olur böyle mp3'te hani O zaman yenilik işte yeni bir şey hani evet, mp3'e alayım kolaylık ben he, kolaylık atalım atalım ama o bazılarını geri vermedi benim sihirlerime <gülüyor> Onu düşündükçe biraz <gülüyor> üzülüyorum ama şimdi bir şey yok Şimdi bir mesela e, vinile dönüş var Baya bir, evet. evet, bir zamandır var bayağı Baya bir zamandır var şu anda CD biraz gözden çıkmış vaziyette. He. Ama bir müddet sonra tekrar belki CD gelir mi? Tekrar. Vallahi şimdi şöyle ben mesela vinillerimde varken korkudan dinleyemezdim çizilecek <gülüyor> diye. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum tabii, yani? Ne tabii. Aynen dinleye şey yapamazdım böyle elimle çok hafifçe koyardım. Allah işte bak orada bir tık var ya Denk o tık, tık oluyor derdim. Sinir olurdum o tık falan. yani <gülüyor> şey yapamazdım Ben mesela açıkçası. Yani bir de şöyle söyleyeyim. Şimdi mesela geçenlerde bana dinlettiler. Dediler ki bak aynı şeyi müziği sana bir plaktan dinleteceğiz. Bir de CD'den <gülüyor> dinleteceğiz. Ne diyorsun? Böyle güzel de bir şey ortam. E, müzik e, şeyler hoparlörler falan çok güzel. E, gözüm kapalı dinledim. Dedim ki vallahi ben açıkçası hiçbir fark duyamadım. Yani benim kulağım ben o farkı duymuyor. Duyanlar olabilir. Yani benim için plak ya da CD arasında benim için bir fark yok. Ben bunu çok açıkça söyleyeyim. Ben daha çok açıkçası beni müzik ilgilendiriyor. Yani müziğin kendisi ilgiliyor. O belki çok da kötü bir müzik setinden, bir kötü bir kulaklıktan bile duysam ben aa diyorum işte benim sevdiğim müzik. Do doğrusu Ben da biraz onunla <gülüyor> ilgileniyorum açıkçası yani. Doğru. Ama mesela şunu da takdir ediyorum. Kimisi var işte ben illa bütün her şeyi plaktan dinlerim. Başka hiçbir şey. Tamam o da öyle düşünmüş ama ben şahsen öyle düşünmüyorum yani. yani ben yani. biraz müziği seviyorum. <gülüyor> müzik kendisi. Evet biraz müzikten uzaklaşıyor insan o işleri girince. İşte odafili mi diyorlar? Evet odafili. Yani, o o hi-fi işleri diyor, uzaklaştırıyor yani, maalesef. E bu başka bir hastalık. Bu hastalığın e, tutulmaya başlayacak. Sonu da dinlemenin. Yani, şey. evet. tamam. Sadece iyi kayıt dinleyin. Evet. Şey İstediğin evet. müziği Biliyorsun. Fakat mesela geçenlerde ben bir yine televizyon programı vardı. Orada dinledim. Çok da hepsini şu an ezbere anlatamayacağım ama onlar da mesela birçok yine CD'nin e, plaktan bile daha iyi olduğunu da söyleyen bir grup da var. Var var yani. tabii ki tabii ki. Var. Mutlaka. Yani çünkü mesela şöyle diyorlar, plan işte kaydı ile CD'nin kayıt teknolojisi arasında da fark olduğu söyleniyor. Yani mesela diyelim ki bir plak işte o devirde yapılmış. Yani eski bir plaktan bahsediyorum. İlk <gülüyor> çıkan plaklardan bahsediyorum mesela. O zaman işte belirli bir teknikle o plak oraya kaydedilmiş. kaydedilmiş. Siz de belirli bir iğne şeyiyle dinliyorsunuz onu filan ama şimdiki CD'ler çok daha kayıpsız filan deliliyor Bilmiyorum. Doğru. Yani. doğru. Ben konuda biraz daha belki eski kafalıyım. Hı hı. Aa, o plaktaki o tık, cıt, pıt sesleri bile Hoşuna gidiyor. Ah benim hoşuma gidiyor. E, doğru. Evet, o e, analog e, kafa başka bir şey tabii. kafa e, e, e, başka e, bir şey. O beni böyle. O ana götürüyor sanki. O derinliğe e, götürüyor e. falan. Öteki <gülüyor> böyle hiç e, sıfır e, hata hatayla olan Hı. bir müzik böyle. Pırıl pırılın yerine o çıtırtı pıtırtı falan. Bunlar böyle. Daha hoşuma Doğru, görüyorum. evet. Fakat Demek tabii olaylı bir bakış açısı. Bu konuda şey. sen benden daha oltası konsun <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, daha oltskulum. Eee, bir de bu sefer planda bir eziyeti var. CD gibi falan kolay değil. CD'yi koyuyorsun, çalıyorsun. O piyada her seferinde üstünü siliyorsun, canım, temizliğini tabii. yapıyorsun, bir elini ağızın kapanına evet. falan. daha bir ritüel, Bir şeyi var, tarafı var. Benim bir tanıdığım var. O bütün plakların üzerine hangi gün, hangi saatte kaç kere dinlediğini yazmış tek tek. Ay, ay, <gülüyor> evet, aynen gidiyorsun plak, bu, bu ne edin hepsinin üzerinde bir kağıtla işte ben şu gün şunu dinlemiştim, bugün bunu dinledim hepsini yazmış böyle tek tek, o da ben de çok fazla dinlemiyorum diyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> dinlediği şeyleri tek tek yazmış. yazmış. Evet ne yapalım bir parça Peki, arası gelelim, verelim mi? Gelelim Charlie Haddon'dan gelecek hikayesiyle birlikte parçayı evet. alalım. <gülüyor> evet Relaxin'e Camerillo adlı bir parça. E, bu, bu parçayı kimden dinleyeceğiz? Önce onu söyleyelim. E, Charlie Haddon liderliğinde tenor saksafonda Ernie Watts, e, piyanoda Alan Broadbent, Davulda Lawrence Marable'ın 1993 albümleri Always Say Goodbye'dan. Dinleyeceğiz hikayesi de var tabi. <gülüyor> bu, bu insanlar da buraya geldi. Evet işte. değil mi? Tabii, Bunlar evet, buraya evet. Sen çok iyi bilirsin. Evet, Kerem de tabi evet. Kerem'in evet. arkadaşları. Arkadaşlarıdan Muray Hikayes şöyle Charlie Parker otel odasında sigara içerken yatakta uyuyakalıyor ve odasında yangın çıkıyor. Çok ya. <gülüyor> Zaten daha önceden de. Otelin lobisinde çoraplarıyla dolaşarak insanlara <gülüyor> rahatsızlık vermiş. Bunun üzerine otel müdürü de polisleri çağırıyor diyor ki <gülüyor> işte diyor böyle böyle ol diyor. Fakat Charlie Park'ında itiraz ediyor bu olaylara. İtiraz polis bunu tutukluyor Tutuyor. ve hapse atıyor. Hapisten çıkınca da 6 ay boyunca Kaliforniya'da Camarillo Devlet Hastanesi'nde madde bağımlılığının hmm. kurtulmak için tedavi Aynı görüyor. Geliyor. Ve hastanede de yatarken bir beste yapıyor ve bu hastaneye ithafendi adını relaxin at koyuyor. Yani çok güzel. <gülüyor> Böyle çok güzel. de ilginç bir hikayesi var hikaye. yani. Evet. O Peki. zaman hep birlikte dinliyoruz. Evet. dinleyicileri tekrar merhaba perşembe akşamı dinleyeceklere iyi geceler diyelim cuma sabahı dinleyeceklere de günaydın olsun ee, Levent Parman'ı misafir ediyoruz kalktı bizi kırmadı Göktürk Stüdyo bana geldi evet, çok teşekkür bugün ederim sağ olun evet, bugün <gülüyor> Göktürk'teyiz Göktürk'e gelmek şehirler arası yolculuk gibi çünkü <gülüyor> hakikaten öyle derken işte 40 kilometre gidiş 40 kilometre gidiş 80 kilometre Tekirdağ'da köfte erdik. <gülüyor> Doğru. Evet. Şimdi böyle caz müziğine başlangıç için bir şey olması lazım. Ne tetikledi seni? Arkadan kim itti diyeceğim. <gülüyor> ya şimdi o da şöyle oldu. Ben aslında çocukken yani hatırladım çocukluğumu hatırladığımda sabah evde ilk kalkan radyoyu açardı. O zaman radyo bizde vardı daha çok. Yani radyo var daha çok değil de bir tek radyo vardı diyebilirim. Ondan sonra radyoda tabii işte Türk sanat müziği, türkü, işte, klasik batı müziği, bir sürü müzikler çalardı. Fakat caz pek dinlediğimi hatırlamıyorum o zamanlar. Geceleri o zamanlar orta dalga vardı, kısa dalga Aynen vardı, mi? bir de uzun dalga Aynen. vardı ya. Hatırlar mısınız? Bilmem. Gündüzleri radyo... Güneşin etkisinden radyo böyle bir tek İstanbul Ankara çıkardı ama gece olunca o güneşin etkisi geçince sanki radyasyon mu bilmiyorum onu da birileri daha iyi bilebilir. Gece olduğu vakit bütün radyolar Kanat çıkardı. Dünya deriz. radyoları çıkardı böyle. <gülüyor> evet. Hepsini tık pır pır pır, pır pır pır pır arardık böyle. İşte ben o zamanlar hatırlıyorum yani böyle artık ortaokulda mıydım, ilkokulda mı yani bir Charlie Parker Sonra bir e, dük Ellington o zamanlar onları filan dinleyerek caz ya bak böyle bir şey var onlar benim yavaş yavaş hoşuma gitmeye başlamıştı. Fakat bir şey söyleyeceğim şimdi radyoyu arardık fır, fır, fır analog çocuğu olduğu nasıl belli Hı. elinden böyle çevirerek tartışıyor. Tabii. Evet, tabii. Ya o zaman şöyle hatırlarsın bir kere lambalı radyo var şimdi lambalı. lambayı ama radyoyu açarsın. Tabii, Hemen açılmıyor. Tabii bekle. <gülüyor> Önce insin. bir ısınır. Bir de radyonun sağ tarafında bir göz vardı böyle böyle evet. mavi gibi bir göz ortasında böyle civa gibi bir şey vardı ee, tam istasyonu işte, bulundu yani İstasyonda yani, gelince evet, o böyle küçülürdü iyicene, evet, iyi olunca, değil mi? İyicene tabii. küçülürdü. Azardı. o bizim için çok önemli. Sonra <gülüyor> tuşlu radyolar vardı. Alttaki tuşları ayarlardık. Mesela birini İstanbul'a <gülüyor> ayarlardım, birini Bulgaristan'a <gülüyor> ayarlardık, birini işte Sofya, Ayçi, Bukreş, Romanya derdim <gülüyor> <gülüyor> filan. O radyoları ayarlardık böyle. İşte onları dinlerdik. Sonradan e, hatırlıyor musun? Ortaokulda filan yine böyle bir aile şeyinde. E, e, akşam ziyaretlediğim böyle bir parça çaldılar, bir CD aman CD diyorum bir plak koydular evet. da o zaman Charlie Parker'dı zannediyorum yanlış hatırlamaz yani çok hoşuma gitmiş sormuştum amca bu nedir falan falan diye yani öyle öyle benim yavaş yavaş böyle caza karşı bir şeyim gelişti ama Mesela lisede herkes rock filan dinlerdi o zamanlar bizim 1970'ler filan Ben en de popüler işte he, ben de o zamanlar onlarla şey yapardım dinlerdim The Dark Side Of The Moon filan benim için çok önemliydi <gülüyor> Onları filan dinlerdik ama hep böyle arkadan arkadan da bu caz müziği hoşuma giderdi Sonra üniversiteye girince çizim bizim yaparken akşam ödemeden ödemi yetiştirirken bulduğum caz kasetlerini o zaman biliyorsun e, kaset başlamıştı teyp evet. işte kasetler Tabii. masetler o kasetleri masetleri bulduklarım onları dinlemeye başlamıştım o şekilde öyle caza karşı bir, bir şey gelişti. Oldu, oldu. Şimdi şey geldi aklıma The Dark Side of the Moon evet. kapağı ne kadar aykırı bir Değil kapaktı mi? o evet. zaman için ne kadar uçuk bir kapaktı. Mesela. Evet. Ben de hep şey diyorum bir sürü parçayı dinleyince böyle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 müzisyen. Şimdi ben <gülüyor> Kerem'den piyanoyu kazanınca <gülüyor> Kerem'i evet, aradım. Hoca sınlı mı geliyor bu? Kerem dedi piyanoyu kazandım. E, tamam. Ama dedim ben çalamıyorum. Anlamadım. Ne dedi. Yani dedi. Işte onun için çok enteresan yani birinin piyano çalamaması anladım ki o anda <gülüyor> Kerem için olmayacak bir şey. Nasıl ya dedi. Piyanom bozuk, arızalım yok dedim ya. Ben piyano çalmayı bilmiyorum dedim. Çünkü biz aslında benim babamın teyzesi Kadıköy Moda'da otururdu Biz çocukken giderken onun evinde Bir piyano vardı evet. İşte o çalardı Böyle bize ben de derdim ki aman ya Şunun çalması bitsin de bir ben oturayım, oturayım. Ben. Hiçbir şey bilmiyorum <gülüyor> ama bir iki Tuşa basayım bir şey gider orada Bir iki tuşa basardım böyle hoşuma giderdi Bir piyano şeyim oldu ama Hiçbir zaman derslerse almadı Sonra Kerem'den bu piyanoyu kazanınca Kerem dedi ki o zaman dedi Bir hoca bul kendine öğren dedi Gittim ben de bir hoca buldum hakikaten yani bu hangi seneydi? Valla 2000 Unuttum şimdi ama e, Senesini tam hatırlamıyorum, piyanoyu kazandığım zamanı Ondan sonra bir hoca buldum, geldi işte dedim böyle böyle ben cazla çok ilgileyim, caz ama da önce biraz klasik <gülüyor> mlasik tabii öğrenmezdi. Neyse bana birazcık öğretmeye çalıştı ama yani ben bir sene sonra baktım ki ben bunu öğrenemeyeceğim. Evet. Yani onu anladım yani insan yani bir de artık o zaman elli yaşına gelmişim yani o, o saatten sonra öğrenmek çok zor. Bir iki cihaz parçasını iki çalsam bir smile vardır işte onu Charlie Chaplin'in evet. smile'ı, bestesi, onu filan öğrenmeye çalışmıştım yani Sonradan vazgeçtim. Artık hiç çalamıyorum yani. Atilden de var. Klavye çalgılar şeyi <gülüyor> E ben de uzun yıllar piyano çaldım, sonra bıraktım. Şimdi biraz Oo, ufak güzel. ufak böyle elektronik sintezayzır falan bir şeyler yapıyorum. Ya, çok zor. Çok zor. Çok... çok nankör bir şey bir kere. Nankör yani Ara oldum. verince evet. çok nankör. Nankör evet. olduğunu yani başkalarından duyduğum için şimdi sen de söylediğin öyle olduğunu biliyorum. Bir de ben mesela piyano'yu aldım. Yani kazandım diyeyim, işte hocayı da tuttum, dedim tamam ben bunu öğreneceğim Nece? yani. Ve devamlı işe gidiyordum, aklımda piyano vardı, orada bazı hocanın verdiği notaları filan alıyordum, Böyle okuyayım, okuyayım diye iş aralarında filan okuyordum yani illa bunu becereceğim, yani. başaracağım dedim ama öyle demekli olmuyor. Sen ne kadar şey yaparsan çalışayım, bir yeteneğin, bir şeyin olması Umutla kesin. Sonra... çalışmak da tabii çok önemli tabii. ama belli bir yaştan sonra dediğiniz gibi hakikaten Yok, çok kolay değil. Çok zor yani. Maalesef Fırtık. o defteri bir daha açmamak üzere kapattın, <gülüyor> kapattın iyi piyano duruyor şimdi orada bakıyorum, o da bana bakıyor, o kadar. Olsun, kazanılmış Olsun. Haklar. Yani. <gülüyor> Evet bu evet. Şimdi çok bahsettik, Kerem'in ismi çok geçti ama en son İzmir'den İstanbul'a geliyoruz arabayla, ben de araba kullanıyorum, arada ıslık çaldım kendi kendime böyle bir şey. <gülüyor> Abi dedi bir dakika ya ne olursun çalma Acayip detona çalıyorsun dedi. Aç radya aç ne çalarsa o çalsın dedi. E, zor e, ya. Yani, Kelebin kelebi abisi olmak da zor. Islık bile çaldırtmıyor. Islık evet, evet. <gülüyor> bile çaldırtmıyor. E, o zaman bizi parça çalalım. Evet. Islık çalmıyorsak. çalmıyorsak. Doğru. Nereden gelecek Atilla? Ben Webster, Oscar Peterson diyeceğiz ama tabii evet. hikaye yine Levent abiden alacağız. Ya şöyle aslında bunun çok müthiş bir hikayesi yok ama çok kısa bir şey var. Bu 1926'dan Chester Corn Sunday adlı bir parça. E, duyulduktan sonra hakikaten çok beğenilmiş birçok orkestra ve birçok müzisyen de hemen şey yapmışlar bunu konserlerinde ve albümlerinde şey yapmışlar, çalmışlar. Bu 1959'da kaydedilmiş bir albüm. Ben Webster meets Oscar Peterson adlı bir albüm. Yani oradan dinleyelim dedim. Benim de çok sevdiğim bir e, albüm ve güzel bir yorum. Onu dinlemek istedim. Güzel. O zaman Sunday diyoruz. Ben Webster ve Oscar Peterson'dan geliyor. <Gülüyor> Sevgili laflı caz dinleyicilerim, ee, akşam programımız, perşembe akşamki programımız devam ediyor. Bu akşamki konumuz sevgili Levent Parman. Ee, şimdi konu Levent e abi olunca şunu sormak istiyorum. Bu kadar cazla, müzikle iç içe olunca herhalde ya Levent bize bir kaset doldursana falan diye bir talepler <gülüyor> geliyor muydu vakti zamanında? E, ya şimdi de böyle bir karışık şeyler yapsam falan? Oluyor. Hakikaten oluyor. Ee, aslında şöyle söyleyeyim. Mesela ben de kendim dinleyeyim diye. Daha çok CD'ler, ilk başta kasetler yapıyordum. Şimdi CD'ler yapıyorum. Şöyle ki, yani diyelim ki bir müzisyenin işte 10 tane cd'si var elimde ama o 10 tane cd'sinde en çok hoşuma giden parçaları alıp kendime bir cd Best yapıyorum. Of ha, Best of gibi. Best of gibi bir şey oluyor. Mesela arabamda öyle çok cd'ler vardır. Peki şimdi bu tüyü <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> otomatikman biz Atilla'yla sıraya giriyoruz. Öyle evet, mi? E, tamam aynen. o zaman size aynen, de. Aynen. Beğenirseniz evet. umarım size de. Beğenmek de uçarız. Uçarız, uçarız. Öyle. Bir yere evet çok popülerdi böyle kapaklar yapılır falan, printer'dan basılır. Falan. Aynen, ya ben mesela <gülüyor> Kerem'e de öyle bir iki tane CD vermişim. Hatta benim mesela What Is Listening diye bir parça vardır, Cold evet. Benim yani en sevdiğim cihaz parçası odur diyebilirim, çok hoşuma gider o parça. Ee, ve hatta o parçadan yola çıkıp başka parçalar da yapmışlar yani öyle de hmm. çok önemli bir parça. Onun mesela bir sürü bende versiyonu ben de vardı. Ha, onların hepsini bir CD yapıp Kereme vermiştim <gülüyor> demiştim ki ya işte sen de istersen dinle diye falan öyle. Benim çok hoşuma gidenler filan. Onun gibi otur şeyler de var mesela bende. Ee, mesela aynı parçayı zaten. 18 <gülüyor> yorum farklı şey şey versiyonlar. Evet. O da güzel bir işes. Yani cazı niye seviyorsun dersen ben işte cazı ondan dolayı seviyorum. Çünkü şimdi yani klasik müzik biliyorsunuz. Yani klasik müzikte adam caz bir notayı yanlış bassa sebeple, günlerce e, laf olur ama cazda öyle bir, bir şey, şey yok. yok tabi. Ki. Cazda önce bir, bir caz müziği ana te, ana teması <gülüyor> veriliyor. İşte şöyle ondan sonra başlıyorsun doğaçlama. Yani az, caz demek doğaçta tamam. mı yani her seferinde ayrı bir beste oluyor aslında o yani hiçbir dinlediğin e, parçayı bir daha asla aynı dinleyemiyorsun Ve devamlı yani zaten caz müzisyenlerin hepsi kendi kendine ayrı bir besteci yani sonuçta değil mi? Evet, her seferinde ayrı bir şey yani 10 sefer konsere çıkıyor 10 seferinde de ayrı bir şey yapıyor O sırada işte bakıyor ki saksafon bunu çaldı ha ben de diyor ona göre ona şöyle, işte, bir, şöyle cevap bir cevap vereyim diyor yani çok, yani cazın güzel tarafı bu. Kesinlikle. Evet. İşte ben de mesela ne yaparım? Aynı parça. Hiç sıkılmadan dinliyorum ben aynı parçayı çünkü 10 tane ayrı versiyon. O bambaşka türlü çalmış, o da hafif o işte temposunu değiştirmiş. Hilirmiş. Orada 3 e, kişi çalmış. Bir, bir, bir, bir, bir piyano, işte kontrbas, davul çalmış. Öbürküsü saksafon da girmiş. Saksafon bambaşka çalmış. O saksafon girerken orada kontrbas ona başka türlü eşlik etmiş Yani caz müthiş bir olay bence çok o bakımdan. Çok, çok özgür ki. bir şey yani The müzik of... e, stili. Devamlı her seferinde ayrı bir şey yapabiliyorsun. Bilmiyorum benim o bakımdan çok hoşuma gidiyor. Şey gibi resim sanatı gibi. ya evet. da heykel gibi. Ucundan başlıyorsun. Tabii bir her seferinde. Yaparken, her şey seferinde şey, hiç belli değil çıkıyorsun. yani. Tabii. Tabii. Aa, biz fotoğraf çekmeye çıkıyoruz. Sen Hı -hı. de bir ufak teknik teknolojik evet. fotoğraflar var da dinleyeceğiz. Ee, aynı, aynı mekana gidiyoruz ve bazı arkadaşlar soruyor mesela fotoğrafla alakası olmaya. Ya işte on defadır aynı yere gidiyorsunuz sıkılmadınız Hı -hı. mı? Evet 10 defa aynı yere gidiyoruz. 10 defa hiçbir seferinde aynı fotoğrafı çekemezsin gitti Değil zaman. mi? Yani, günün her saatinde bile değişiyor her şey. Tabii, aynen. Gölgeler, ışıklar, Gölgeler, ışıklar değişiyor. Gölgeler, ışıklar değişiyor. Hava tabii. sisli oluyor, hava bulutlu oluyor. Her şey değişiyor, ışığın kompozisyonuna göre. Ve her seferinde farklı bir heyecan aynı caz müziğinde olduğu Değil mi? Olduğu, olduğu gibi. gibi. Aynen öyle evet. İşte. Evet. Bize senin evet. fotoğraf makinesi serüveni var. Onda dinleyelim. <gülüyor> evet ya o şöyle ben e, tabii son derece amatörce ben çocukluğumdan beri şeyi çok severim işte gökyüzüne bakmayı. E, yine 1960'larda bilmem biz bir ara bahçe evler, Bakırköy bahçe evlerde oturuyorduk bir süre. Orada uzaktan e, hava alanı gözükürdü Atatürk Hava Avarı gözükürdü tabii aramızda bomboştu o zaman yani. O zaman ne bina var ne bir şey o zamanlar. Bomboş çayır çimen. Ondan sonra ben de devamlı uçakları severdim. Babaannem de Almanya'ya gidiyordu. Dedi ki ne istersin? Dedim ki babaanne dürbün istiyorum, dürbün. bana dedim bir dürbün getir orada, babaannem de bir dürbün getirmiş ama ben o zaman babaannemin bana böyle tek korsan dürbünü değil gibi mi? bir şey getireceğini ümit ediyordum. Halbuki bana, o bana, tabi söylememiş Ben normal işte çift şeyli, şeyli. objektif Magic, değil mi Magic. neyse normal standart dürbün getirmiş, neyse ben onu alırdım şey yapardım. Ee, evimizin terası vardı üst katta. O terasa bile tabureleri falan e, koyardım üst üste. E, de üzerine yerleştirdim, hava alanına bakardım uçakların niye uçaklar kalkıyor? Ge geceleri de o zaman tabii böyle e, şehirlerde e, ışık girdiği olmadığı yok, için inanın ki hatırlarsınız, Samanyolu bile gözgürdü i̇şte. yani devamlı her şeyi biz gördük gökyüzüne baktım, hele dürbünle baktığımda bakalım ya dedim boş bir yer yok mu acaba şu gökyüzünde her yer yıldız ve işte o tür gezegen bir şeyle dolu filan neyse benim çocukluğumdan beri hep böyle işte aydı, yıldızdı, gezegendi onları çok merak ettim işte sonra astronomi dersleri filan ortaokulda, lisede onlar filan hep hoşuma giderdi neyse sonradan <gülüyor> bir gün bir baktım bir YouTube'da bir şey gördüm bir Canon fotoğraf makinesi 60x diyor, 60 zoomlu. Allah Allah ne nasıl bir şey? Adamlar tabi şey çekmişler, YouTube videolarını çekmişler, baya ayın filan her türlü kraterlerini filan yani görebileceğin. Şey. Ondan sonra hatta, <gülüyor> evet dedim ben bunu alayım. Çok pahalı bir şey dedi yani, öyle çok müthiş bir pahalı dedi. Çünkü öyle yani profesyonel yani bir, bir şey makine değil. değil yani senin. Ee, Ahmet'in senin kullandığın makina falan gibi değil, Bu çok basit, oyuncak gibi bir şey diyeyim yani. Sana göre öyledim de bana <gülüyor> göre öyle değildi. Neyse ben bunu aldım, aya baktım inanamadım yani. Bir kere düşün, e, baktığım vakit vizörden ayın hepsini görmüyorsun, Sın, ayın bir kısmını, kısmını görüyorsun. görüyorsun, o kadar büyütüyor, büyütüyor ki. ki yani ayın kraterlerini falan görüyorsun. Ondan sonra Nasıl dedim, o, yani. he, o çok heyecan şey yaptı, sonra ay tutulmasını izledim falan işte yavaş yavaş e, güneşin Kapınıyor gölgesi, falan, falan. dünyanın gölgesi falan. Sonra bir gün dedim ya ben bu Satürn'ün halkasını görebilir miyim acaba ya dedim. <gülüyor> Gittim işte bazı bilgisayar programları var oradan görüyorsun işte Satürn şu an nerede filan yani. diye buldum Satürn'ü, ondan sonra baktım iyice şey yaptım işte onun ayarlarını öğrendim işte. E, fotoğraf makinesinin ayarlarını işte sen tabii daha iyi bilirsin ışığını kısma bilmem ne çünkü tabii. çok ışık olunca önce... gözükmüyor. Işığını iyice ne yavaş yavaş kısınca onun halkası ortasındaki şeyini gördüm mü benim için çok önemli <gülüyor> bir şeydi yani. <gülüyor> Satürn'ün halkası Kalırım. dünya gözüyle kendim gördüm yani. Çok müthiş. hoşuma gitti. Müthiş. Müthiş. Evet. Güzel. Peki. Peki. Peki. Bir parça nasıl Evet. Evet. Şimdiki parça değil mi? Evet. Şimdi Sweet Lorraine diye bir parça. Bu parçayı Nat King Cole'dan dinleyeceğiz. Ve Nat King Cole ile ilgili de bir hikayesi var parçan. Onu anlatmak istedim. Nat King Cole aslında çok iyi bir piyanist. Yani hatta birçok müzisyen, Kerem Görsev de olmak zorunda da konuşmuştuk. Kerem Görsevler, birçok müzisyen yani... Ned Cole'un şarkıcılığından ziyade piyanistliğini çok ön plana çıkartmıştır, çok beğenmiştir. İyi bir piyanist olan Ned Cole, 1938'de bir gece kulübünde grubuyla birlikte piyano çalıyormuş. Bir gece biraz da içkili bir müşteri demiş ki, ya tamam böyle güzel şeyler, enstrümanta Bir de demiş şarkı söyledi, biraz eğlenelim şöyle demiş. <gülüyor> Bu demiş ki, vallahi ben sadece piyanistim demiş, ben yani şarkı söyleyemem demiş. Fakat bu bayağı şey yapmış yani üstelemiş. Israrcı hatta müşteri, ısrarcı müşteri. Çok ısrarcı müşteri, bayağı ısrar etmiş hatta bir tatsızlık neredeyse çıkmak üzereyken kulüp sahibi de oradaymış o sırada, gitmiş yanına piyanistin, Bak net demiş ya söylersin bu benim çok önemli müşterim demiş. Ya söylersin ya da buradan gidersin demiş. Çok iyi ya. Evet. net kol önce bir iyicene bir afallamış <gülüyor> ondan sonra demiş ki yani kendi kendine ya tamam demiş ne yapayım benim demiş 13 yaşından beri dinleyip de beğendiğim bir Sweet Lorraine adlı bir parça ha, var. Şey var. Ben onu söyleyeyim demiş. Çok onu söylemeye iyi. başlamış. Söylemiş ama bitince bütün kulüp Ayakta neredeyse alkışlamışlar. O sarhoş müşteri de gelmiş bunun yanına demiş ya ne kadar güzel söylüyorsun tebrik edelim. Derken kulüp sahibi de gelmiş. Hatta elini böyle taç gibi yapmış. Netkol'un net kafasına koymuş seni bundan sonra netkin kol diye çağıracağım demiş. Aa, yani çok dediklerine Süper. göre o zaman Oradan. çıkmış bu netkin kol şeyi. Şöyle demiş bu de. kulüp sahibi ya bundan sonra söylersin <gülüyor> ya gidersin. <gülüyor> Aynen öyle demiş yani. <gülüyor> Ve e, hakikaten ondan sonra da bu Nat King Cole'un piyanosu aslında mesela bende sır piyanosu olan cd'ler evet. var siz de dinlemişsinizdir. Adam gerçekten muhteşem piyanist, yani ki. olağanüstü bir iyi bir piyanist. Fakat e, piyanistliği bir kenara neredeyse atılmış, onun böyle vokalleri Vokal, dinlenmeye başlanmış. Evet, i̇şte bende e, 1956 yılında kaydedilmiş After Midnight diye bir albüm var. Oradan dedim bu parçayı dinleyelim. Sürpriz, sürpriz. Güzel <gülüyor> hikayesi de güzel, parçada çok güzel. Hep birlikte dinliyoruz. I've just found joy I'm as happy as a baby boy With another brand new choo-choo joy When I met my sweet Lorraine, Lorraine, Lorraine She's got a pair of eyes That are brighter than the summer skies When you see them you'll realize Why I love my sweet Lorraine Now when it's raining I don't miss the sun Because it's in my baby's smile oh. And to think that I'm the lucky one that will lead her down the aisle each night i pray that no one will steal her heart away i can't wait until that lucky day when i marry sweet Lorraine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 şamlar. Levent Palma misafirimiz oldu. Çok güzel hikayeler dinledik kendisinden. Çok teşekkürler. Parçalarla alakalı hikayeleri dinlerken aradan da Atilla ile ben birer tane CD kaptık. <gülüyor> ee, karışık bir CD gelecek. Evet. Hep Levent kapmayacak piyanoya kadar kapmış Kerem'i oyunu. <gülüyor> Biz de bizim caz gazetesine verelim Levent abi. Evet. Loft'tan bir, bir seçki yapıp Loft'un hmm, ıı, son abi. sayılarından. Evet. E, Lofta da çok güzel yazıları var. Evet. Caz dergisinde büyük emek sarf ediyor bu konuyla alakalı. Onun da bilgisi evet, çok tebrik müthiştir. ederim ben Atilla. Tebrikler. Sağ olun. Teşekkürler. Da. Loft dergisini, a, Loft gazetesini pardon. Hı hı. Nereden temin edeceğiz? Evet, diye önemli. Soranlar olursa Loft e, Caz Gazetesi'ni bütün müzik e, marketlerden özellikle plak, ikinci el plak satan e, dükkanlardan edinmek mümkün. Hmm. E, özellikle Kadıköy yakasında hmm. e, ama ilgilenenler olursa belki de Laflı Caz e, Instagram adresinde bir mail atarlarsa veya mesaj atarlarsa bir şekilde ulaştırmaya da çalışırız. Hmm, çok iyi. Evet orada çok keyifli güzel yazılar var. Evet. Tima açıcı diyelim. Evet. <gülüyor> Ufuk açıcı Ufuk hem var. ilgilendirici evet, hem e, yenilikler de var değil mi? tabii. Tabi, o da evet. çok önemli. Şimdi biz CD'leri kaptık. Bu kaydı bekliyoruz. Alacağız. Evet. Ee, buradan başka isteyen olursa havasını alır. <gülüyor> <gülüyor> Kesin. Evet <gülüyor> evet. Ee, peki bu şeyin e, radyo programının daha ne kadar serüveni uzun süreceğini düşünüyorsun? Ya şimdi aslında bir kişi bana şöyle soru dedi ki ya her bölümde işte iki saat böyle program yapıyorsun bu ne kadar sürecek? Ya dedim ya bitmez ki bu yani o kadar çok çalmayı düşündüğüm daha şey var ki imkan yok yani caz biliyorsunuz yani sonsuz, sonsuz bir olay. Evet. Yani ben öyle bir sonu kendime göre sonu geleceğini düşünmüyorum ama yani radyo programı olarak hani biter ne olur onu bilemem. Başka radyolardan teklif var mı? Yok öyle bir şeyle hiç ilgilenmedim yani şu hı hı. an. Bir televizyon programı olabilir mi mesela? Evet başka projeler olabilir çünkü bu kadar birikimi bir yerde de değerlendirmek lazım. Yani bir kitap olabilir, bir, bir ya, blog olabilir, bir şey olabilir. Evet bilmiyorum yani şu an öyle bir şey hiç düşünmedim. Şu an işte Joycaz'da devam ediyoruz. Devam ediyor. Sizin var mı ben size sorayım. Sizin öyle kitaplı başka televizyon programınız olursa gelirim size konuk olarak. Biz televizyondan şey bekliyoruz. Herhangi bir yeterimiz olmuş kanalda. E hap şey harika. O zaman ben sabah kadın programlarına çıkabiliriz belki. <gülüyor> beni de konuk olarak alırsınız bir kere zevkli. Ee, şimdi bu programlar böyle devam ediyor ve hep her seferinde yeniden, yenisi ekleniyor üzerine hı hı. peki geriye dönük dinlemek isteyenler nereden bulacaklar bunu hı. ya aslında şöyle olmuştu bizim Jazz ilk başlarda popa, özel podcastleri vardı. Hı hı. Hı hı. Sonradan bir şekilde telif hakları yüzünden kaldırdılar onu. Bilmiyorum siz ona belki yetişemediniz. Yani sizin programınız o. Benim bütün Yok. programlarım vardı. Hepsi podcast olarak dinleniyordu. Vallahi biz podcast olarak yayınlıyoruz ama belki de çok fazla müzik çalmadığımız için de olabilir. Yani programın tamamı müzik olmadığı için belki. Onu bilemem. Yani ben o zaman Barış'la konuşmuştum. <gülüyor> Barış dedi ki yani podcastları kaldırıyoruz çünkü bir takım telif haklarına benim takıldık de, dendi. Evet. Onun için kaldırdılar. Da Kerem'in de vardı, Benim de vardı. Ama şimdi mesela dediğin gibi sırf müzik olmayan evet. yine şeylerin podcastları var. Yani evet. karnaval radyolarının evet. podcastları var evet, ama var. herhalde sırf müzik yok onlarda. Evet, belki, belki dediğin gibi sırf müzik olabilir. Için ben de çok. Onu bilemiyorum. Sizin mesela Bilmiyorum. var mı? Dinleyebiliyorlar mı? Bizim Spotify'da bütün programlar ha. var. Oh evet. ne güzel. Ben öyle bir şey yapmadım. Şu anda yapmadım mesela yani. Levent Parman programı 83. program olarak yayınlanacak. Hmm. 83. program yapmışız. Anladım. Yani 83'ünü birden dinleyebilirsiniz. Dinleyebilirsiniz. Dinlemek mümkünün. O çok iyiymiş. Aslında bunu Barış'la bir konuşup yani geriye dönük de çünkü geriye dönük de insanların dinleyeceği bir sürü hikayeler var. Kayıtlar elde nasıl? Ya, olabilir elde. tabii ki. Ha. Bu ne şekilde bir podcast olarak buralarda yayınlanabilir onu da bir sormakta fayda var. Ha. Çünkü sadece, günce, sadece radyo dinleyip o programı kaçırıp sonra tekrar dinlemek isteyenler oluyor. Mesela, ha, bizim programlarla ilgili şöyle geri dönüşler alıyoruz. Daha çok yürürken, yürüyüş yaparken, araba kullanırken. Çok haklısın tabi ben de araba kullanırken. Dinliyorlar. Dolayısıyla onun için bunun olmasına fayda var. Ben de mesela işte saat 9'dan 12'ye kadar diyeyim sabah da mesela. işe giderken hemen açıyorum arabada radyoyu. Şey yapıyorum dinliyorum. Tabii bunun hmm. böyle bir tek internet radyosu olması bir bakıma kötüydü ama artık şimdi herkesi internetine arabaya evet, bağlayabildiği için evet, artık, artık eskisi gibi ilk başta çok sıkıntıydı Biraz yani. Biraz sıkıntıydı evet. evet aynen. Şimdi daha iyi var. Şimdi sıkıntı için. madem aşılmış vaziyette eski programlarını da dinlemek isteyenler olur. Saat olarak yakalayamıyor insanlar çünkü tabii. her zaman. Şimdi. Ya bir de sizin gibi zannediyorum birkaç kişi daha yapıyor bizim George Jazz Radio'da kendi podcastlarını. Hmm, Şimdi hmm. kimler olduklarını hatırlamıyorum ama yapanlar var. Var var evet birkaç program Yapıyorlar. var. Yapıyorlar evet. Evet. Evet. evet. Peki ne yapalım bir parçaya gidelim mi yine? Gidelim bir parçaya. Tamam. Çok sevdiğimiz bir piyanist. Evet, evet. Aynen. Bill Evans gerçekten. Değil mi? Herkesin evet, çok, değil mi? Sevdiği de de çok sevdiği bir parça. Bende de epey pilav Ama Çok sevdiği bir piyanist değil de. mi? Sen epey de, pilav vardır. Yani. Kerem'de hepsi var diyordu. Bende 62 tane söylerdi o. Ben o kadar zengin değilim, bende daha az <gülüyor> var. <gülüyor> Onda hepsi var. Beautiful <gülüyor> Love. <gülüyor> 1931'de e, Victor Young'un birkaç müzisyenle birlikte yaptığı bir beste. Parçanın en güzel kayıtlarından birisi de Piyanoda da Bill Evans, Scott LaFaro ve davulda Paul Motian'ın 1961'de kaydettikleri değil mi? Efsane, Efsane bir üçlü. albüm. Explorations adlı albümde yer alır. birçok caz eleştirmeni sanki bu parçanın Bill Evans için yazıldığını düşünmüşlerdi. Yani Bill Evans o kadar güzel yorumlamış ki yani birçok kişi bu hakikaten caz standartıdır artık. bu parça Beautiful Love ama yani Bilemon's'ın yorumu hakikaten çok çok özellikle. güzeldir değil mi özellikle evet, de bu evet. albümdeki bir de biliyorsunuz Scott Lafano da bu albüm Bilemon's'da yaptığı bu son albüm Hı. olmuş sonra çok elim bir trafik kazasında, kazasında. Hayata veda evet. ettiği çok genç, genç bir yaşta evet. hayata veda ediyor hatta Bilemon's ondan sonra yani karalara bağlıyor evet, diyebiliriz bütün şey yapıyor kendini çok zor toparlıyor Günlerce, aylarca inzivalara çekiliyor evet. filan. işte o sonu kötü ama Beautiful Love harika bir parça, bir parça. diyebilirim Peki. yani. Evet. evet. Hep birlikte dinliyoruz o zaman. Ama Atilla bir şey daha söyleyeceğim. Şu anda yedi parça Levent Parman getirdi. Tam bir old school seçmesi bunlar yani. <gülüyor> Çok şahane. Gerçekten Aynen. old school. Evet. Buradaki evet. kadrolar falan. Muane katrolar Bir de. daha bir araya şey gelmeyecek dünya tarihinde kadrolar var Aynen, kesinlikle. Mi? Evet. Benim için öyle, sizin için öyle olmasın da söylemeniz çok hoşuma gitti. <gülüyor> çok çok keyifli <gülüyor> vallahi seçki inanın. Tekrar çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ve dinliyoruz. Ederim. Beautiful love. sevgili laflayacağız dinleyicilerim maalesef yavaş yavaş yine bir keyifli programın sonuna geliyoruz her zaman her hafta yaptığımız gibi konuğumuzdan sevgili Levent Parman'dan gençlere bir iki kelam etmesini rica edeceğiz <gülüyor> evet yani e, evet gençler bir kere eğitim çok önemli bence yani en önemli şeylerden bir tanesi eğitim e, mutlaka eğitimlerine çok önem versinler eee Belki kendi meslekleriyle ilgili tabii eğitimlerine önem verecekler ama diğer konulardan da kendilerini yetiştirmeleri bence çok önemli. Yani nedir bunlar işte ne bileyim günlük hayattaki olaylar işte sinema, tiyatro, müzik, resim bunlar da çok çok önemli. Belki kendi plançları bu, bu olmayabilir ama Mutlaka bunlarla da ilgili kendilerine çünkü aslında bence hepsi birbirine bağlı olan şeyler yani tek başta diyelim ki bir mimarlık diyorsunuz ama bir sinemada mimarlıkla aslında çok, çok ilgili. bağlantılı ilgili. bir müzik diyorsunuz belki müzik de işte bir tiyatro onun için önemli işte hepsi birbirle bağlantılı şeyler oldukları için sonra hobiler çok önemli yani kendi mesleğinizde evet bazıları mesela işkolik insanlar vardır <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> sabah kalkar adam sadece kendi işini düşünür sabahtan akşama kadar benim öyle bir müşterim var da şimdi o aklıma geldi adamcağız sabah kalkıyor akşama kadar hiç durmadan evinde de hani eve iş getirmelerden <gülüyor> o hiç önemli değil, evine de ama yani bu bence o kadar iyi bir, bir şey, şey değil, değil mutlaka evet. bir ara verip kendi hobisi işte bu fotoğraf çekmek olabilir, bir ne bileyim başka konularda kitaplar okumak Hı. olabilir, dergiler olabilir ya değil mi? Kibrit kutusu biriktir bir hobin olsun, evet. bir şeyin peşinde koş, bir hayalin Aynen, peşinde evet. koş. Bence Bize o çok olursun. önemli. Yoksa evet. tabii ki iş hayatı çok önemli bir şey. İnsan kendi işinde başarılı olmak için mutlaka tabii şey yapacak ama yani o da tek değil. Hayatta o değil. çok sıkıcı gelir yani. Evet. Çok, çok sıkıcı doğru. gelir bence. Yani. Onun evet. için başka şeylerde ilgilenmekte fayda, fayda var. var. Artı tabii bütün bunlar söylediklerin hepsi yapacağı işi de besleyen işler. Evet işte mutlaka, o çok önemli. Evet, mutlaka. mutlaka faydası olur onu yani evet. Ufuk açma açısından sanat hobiler. Tabi olmazsa ya, olmaz. Tabi başka bir konuyla ilgili yani işte diyelim ki bir roman okuduğunuz vakit bile kendi mesleğinizle ilgili olmasa bile o romandan mutlaka bir bir şeyiniz oluyor yani bir artı bir şey elde ediyorsunuz mutlaka çok önemli bir şey. Yani. Evet. Her konuda önemli. Peki biz diyoruz ki e, bu seneki programların hepsinde geçen sene de bunu yaptık. Hı hı. E, Türk caz müzisyenlerinden bir şeyler çalalım. Evet. Programı böyle evet, kapatalım. Evet. Bu sefer ne gelecek Levent? Evet. Şimdi bu sefer e, TRT hafif müzik ve caz Orkestramız var. Ve ben bunu anlamıyorum. Hafif müzik. müzik, müzik aynı mi? şeyi ben de şimdi soracaktım. Hafif müzik ne demek? <gülüyor> ya böyle hafif hafif <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> böyle çok dağdın değil. Çok demek da şey ki yapmıyor. ben öyle anlıyorum. Hafif müzik işte herkesin hoşlanabileceği böyle çok ıı, spesifik bir müzik olmayan. Ne bileyim öyle aklıma geliyor. Yani. Ya bu pop müzik bizde hafif müzik diye çevrilmiş. Ben de aslında hani hafif de İngilizce çevirdim hani ne oluyor light müzik mı oluyor yani enteresan bir <gülüyor> şey. Belki pop müzik bilmiyorum hafif müzik olabilir mi evet, acaba çünkü yani birçok kişi de seviyor aslında yani evet. yani daha popüler işte popular herkesin şeyler, evet. sevdiği Aynı müzik belki hafif müzik de öyle bir şey <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama TRT hafif müzik ve caz orkestrasıysa evet, onu bilemem yani evet, böyle bir ikilemde ha, kalmış he, gibi. Hafif müzik klasik ve caz orkestrası <gülüyor> <gülüyor> <caz orkestir gülüyor> bilmiyorum ne olsa çalarız diyeceğim ama şimdi ayıp olacak. O da olmaz. İşte bizim e, halen devam ediyor, e, var o tür orkestralı. Burada da şimdi 1982 ve 1997 tarihleri arasında Sühel Denizci yönetiminde yapılmış olan e, bazı kayıtlardan alınmış e, parçaları bir, birkaç CD'de toplamışlar. Bunlardan bir tanesinden bir parça ben seçtim. Bu parçada e, trompette İmer Demirer, Piyano da Kerem görse gitarda Neşet Ruacan, bas gitarda Erdün Erem Kara ve Davul'da Hasan Hür yer almışlar. Parçanın ismi Strolling. 2014'te hayata veda eden çok önemli bir piyanist Horace Siller'ın bestesi. E, pek çok caz müzisyeni bu besteyi e, e, albümlerinde yer vermişler, konserlerde çalmışlar ve artık e, o da bir standart haline gelmiş. Ama Horace Silver'a baktım. Nedense bir kere o da 1960'ta <gülüyor> çıkarttı Horoscope adında bir şey albümde. var, albüm var. E, bir tek orada çalmış enteresan. Yani başka bir albümde de çalmayı düşünmemiş. Yani çok güzel bize birçok kişiye güzel gelen Beste ama evet. Enteresan. Enteresan öyle bir şey yapmış. Güzel güzel. Buradan Kerem'e de çok sevgi ve selamlarımızı. Selamlar. <gülüyor> yollayalım, <gülüyor> yollayalım. Yollayalım evet. Aynen. Evet. Peki. Nefet çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür çok ederim. Çok teşekkür ederim. Çağrınız için çok teşekkür, teşekkür ederim, ederim. ikinize Ayağınıza de çok sağlık. sağ olun. Ağzınıza sağlık. Eli bu güzel parçalı için çok özellikle çok teşekkür ayrıca teşekkür ediyoruz. Evet programı kapatıyoruz. Kapatıyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Haftaya, Haftaya görüşmek ediyoruz. üzere. İyi haftalar olsun diyelim. İyi geceler. Cuma sabahçıları iyi günler dileyelim. ben atilla Aygini. ne yapacağız coycanla laflayacağız